İslam'ın gölgesinde hayat. İslam'ın gölgesinde hayat, insanın ilahi lütuflara mazhariyetinin bir değişik unvanıdır. Hayatını Kur'an'a bağlı yaşama bahtiyarlığına erememiş kimselerin İslam'ın gölgesinde yaşamanın büyüsünü anlamaları mümkün değildir. Onu kendi nevi şahsına mahsus çerçevesiyle duyup yaşayanlardır ki, ömürlerini cennetlerin bekleme salonlarında geçiriyor gibi, gözlerini açar kapar, etraflarına sürekli tebessümler yağdırırlar. Hamd ederler İslam'ın gölgesinde bulunduklarına. Çevrelerini tefekkürle müşahede edip, sürekli iman solukladıklarına. Görüp duydukları her şeyin Kur'an'ı çağrıştırması karşısında Furkan Vırıldandıklarına Eşya ve hadiseleri Derin bir temaşa zevkiyle Seyredip içlerine akan yorumlarla Kendilerinden geçtiklerine Onlar Kur'an'ın aydınlık dünyasında Düşünce hayatları adına oluşturdukları Ahenk sayesinde hep doğru Görür, doğru düşünür hadiseleri doğru yorumlar, anladıklarında anlamanın zevkini yaşar, anlamadıklarını da Allah'a itimadın gereği bir hikmete bağlar ve hiçbir zaman mütemadi sıkıntı, kaos ve bunalımla karşılaşmazlar. Aksine sevinç ve neşe veren durumlarını hamdü senalarla manalandırır, derinleştirir, Bela ve musibet diyecekleri dış yüzü ekşi hadiseleri de yahu bu da geçer esprisiyle yumuşatarak herkesin buhranlarla kıvrandığı en karanlık durumlarda bile şevku şükürden rengarenk telalar örerek semtlerine uğrayanlara cennettekilerin şevku taraplarını yaşatırlar. İslam'ı tam kendi derinlik, kendi renk ve kendi deseniyle temsile çalışıp, Kur'an'la içli dışlı olduğumuz ölçüde, biz hemen hepimiz, adeta hayatımızın onunla yükselip derinleştiğini, farklılaşıp uhrevileştiğini duyup hisseder, onun sayesinde varlığın gayesini, yaratılışın hikmetini, insan olmanın sır ve manasını, buraya gönderilişimizin hedefini, gideceğimiz yerin kıymet ve değerini anlar ve bir ucu gönüllerimizde nurdan bir helezonla fanilerin bakiden ayrıldığı ufka ulaştığımızı duyar gibi olur ve kendi kendimize meğer hakiki hayat buymuş diyerek talihimizin gülen yüzü karşısında kendimizden geçeriz. Biz, herkesin varlık, eşya ve hadiselerin ürperticiliği ve dehşetiyle yalnızlık ve gurbetler yaşamalarına karşılık, İslam'ın aydınlık ikliminde Allah'a itaat ve inkiyatla, kainatta cari-umumi hareket arasındaki uyumu iç içediği kavrar, idrak eder, bu koca dünyayı hanemiz gibi görür, her nesneyle bir ülfet havası yaşar, her varlıkla bir tür muaşakaya girer ve böyle bir bahtiyarlığa mazhariyetimizden ötürü Allah'a gönül dolusu hamdü senalarda bulunuruz. Kur'an'ın gözlerimize gönüllerimize saçtığı nurlar sayesinde bütün varlığı aklın zahiri nazarındaki fotoğraflarından daha farklı ve daha muhtevalı, daha anlamlı ve daha zengince görür ve adeta şu üç buğutlu mekanda buğutlar üstü yaşıyor gibi kendimizi bir sihirli alemin temaşasında sanırız. Böyle bir temaşa herkes için aynı seviyede olmasa da bir ölçüde hemen hepimiz imanın gönüllerimizde hasıl ettiği zenginlik ve Kur'an'ın düşünce dünyamıza saldığı ışıklarla başkalarının içinde sıkışıp bocaladığı ve çok defa bunalımdan bunalıma sürüklendiği bu dünyayı zahir vüsatinin kat kat üstünde ve genişlerden geniş bulur kendilerini her zaman zindanlarda ve prangalar içinde vehmedenlere karşılık kendimizi ucu bucağı olmayan sarayların onurlu misafirleri gibi sımsıcak istikballerin atmosferinde zannederiz. Aslında İslami düşünce atlasında bu kadar ferah feza bulup zevk ettiğimiz bu dünya, üzerinde tenteneli bir perde gibi türlenip durduğu, güzelliklerin gerçek meşheri ötelerin sadece bir buğdundan ibarettir. Evet, İslam'ın düşünce atlasında onca ihtişamına rağmen bütün fiziki alemler metafizik dünyaların yanında tene nispeten cam gibi, evimiz, köyümüz karşısında da cihan gibidir. Bu atlasta her şey başka bir alemde başlar ve bu alemden sonra da renk, şekil, desen değiştirerek sürer gider, ve yine bu atlas'ta, bütün deptebesiyle şu koca dünya sadece bir menzil, onun nimetleri de iştah açma türünden birer kahvaltıdan farksızdır. Berzah, herkesin buğulu bir cam arkasından akıbetini seyrettiği bir istasyon veya rıhtım. Mahşer, gönülleri ürperten ve ayakların bağını çözen, içinde rahmete bağlı ümitler etse de korkunç bir güzergah. Daha ötesi ise ya sürekli türlenip güzelleşen firdevsi bahçeler veya her an değişik gayızlarla köpürüp duran bir gayya. Dünyanın sona erişiyle başlayan gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan tasavvurunu aşkın sözlerine emanet belirsizliği ile öbür alem bu upuzun yolculuğun son durağı. dünyadaki mütemadi gelip gitmelerin bir adım ötesi olmayan karargahı ve müminlerin de mutluluk otağıdır İslam'ın düşünce atlasında bu dünya her şey olmadığı gibi ölüm de bir son değildir o muvakkat bir nefes alma veya akıbeti yakından görme faslıdır. Kabir ise oradan başlayarak değişik mekanlara yolların uzayıp gittiği bir garipler hanı ve mutlak akıbetin hem endişe hem de ümitlerle de derinden derine duyulduğu kapalı bir koridordur. Evet, kabir kimileri için ümitlere açık, sevindiren bir durak olmasına karşılık, kimileri için de yılan-çıyan arkadaşlığına bağlı bir zindandır. Onun bir saray olarak duyulup yaşanması da, bir zindan haline getirilmesi de, bizim buradaki duygu, düşünce ve davranışlarımızla yakından alakalıdır. Burada istikamet ve gayret, ötede ebedi saadet. İşte bütün bu mülahazaları, dünya ahiretin mezrasıdır sözüyle özetlemek mümkündür. Böyle bir anlayış enginliğiyle bir Müslüman her zaman başkalarıyla iç içe yaşasa da her şeyi farklı görür, farklı duyar, farklı değerlendirir ve her haliyle sürekli bir farklılık sergiler. Her şeyden evvel böyle bir ufuk itibariyle o yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Bütün dünya ve içindekilerin, onun tasarrufuna verildiğinin de farkındadır. O her zaman, vicdanının derinliklerinde, hani Rabbim meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bakara 30, gerçeğinin yankılandığını duyar, arz ve üzerindeki her şeyi. Sizin emrinize müstahhar kılınmıştır. Casiye 13 İlahi teveccühüyle iki büklüm olur ve zamanüstü derinliklerden kopup gelen baş döndürücü bu iltifat ve nişanı ilk defa duyuyor, ilk defa elde ediyor gibi sevinçle karşılar. Bugüne kadar verilenleri bundan sonra verileceklerin referansı sayar ve koşar soluk soluğa peygamberlerin yürüdüğü yolda. Yürür bu yolda ve Hakka güvenip dayanmada da asla kusur etmez. Sebeplere riayeti ise esbab dairesi içinde bulunanlara Allah'ın yüklediği bir sorumluluk olarak görür. Dolayısıyla da bütün sayy gayretlerinin neticesini de sadece ve sadece Allah'tan bekler. O, hayatını böyle dengeli bir anlayışa bağlı götürdüğünden, sürekli Allah'ın himayesinde bulunduğu şuuruyla, her zaman huzur, emniyet ve itminan soluklar. İşte böyle bir tasavvurdan doğan gönül rahatlığı ne hoş. Böyle bir ufkun hislere sağdığı neşe ve ne latif. Ve Allah'a güvenip, ona itimattaki kuvvet, ne sağlam bir dayanaktır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, yeryüzünde belli ölçüde de olsa, fesadın giderilmesi, milletler arası kalıcı bir barış ve diyalogun sağlanması, bütün bütün huzursuz hale gelmiş insanlığın, yeniden arayıp özlediği huzura kavuşabilmesi, insani hayatla, kainat ve tabiat arasındaki uyumun keşfedilip, toplumların ve milletlerin yaşama biçimlerine aksettirilebilmesi, evet bütün bunlar ancak ve ancak gönüllerin Allah'a yönelmesinin bir başka unvanı olan İslam'ın gölgesindeki hayatla mümkün görülmektedir. Eğer bugün İslam'ın vaat ettiklerini bütünüyle göremiyorsak, bunu O'nun yetersizliğinde değil, O'nun dost ve müntesiplerinin vefasızlığında, aymazlığında, O'na hasmane tabır alan cephenin de kin, nefret, ibirar ve ön yargılarında aramalıyız. Zira Cenab-ı Hak, biz bu Kur'an'ı bir şifa ve rahmet kaynağı olarak, ceste ceste indiriyoruz. İsra 82 buyurarak onun bütün dertlere derman bütün sıkıntılara çare olduğunu hatırlatıp ona yönelmemizi istemekte ve doğrusu bu Kur'an insanları yolların en sağlam ve en eminine ulaştıran bir rehberdir. İsra 9 fermanıyla da bize her kapıyı açabilecek, her problemi çözebilecek sırlı bir anahtar vermektedir. Vermektedir ama, çoklarımız hala anlaşılmaz bir temerrüt ve cehalete takılarak, hazineler kıymetindeki bu anahtarı bir türlü değerlendirememekteyiz. Gariptir, herhangi bir alet ve cihaz bozulduğunda, o alet ve cihazın firmasına ya da o konudaki uzmanlara başvurduğumuz halde, nedense, aynı usulü, kalbi ve ruhi hayatımızla alakalı problemler karşısında uygulamaya bir türlü yanaşmamakta ve yaratıcının tavsiye ve direktiflerini almayı düşünmemekteyiz. Oysa ki, yapan bilir, üreten onarır, fehvasınca, çok kıymetli, ve kıymetli olduğu kadar da kompleks bir yapıya sahip olan insanoğlunun zahiri ve batıni yanları ile alakalı hemen bütün problemlerinde kendini alim ve habir olarak tanıtan zata müracaat etmek icap ederdi. Böyle hareket aklın ve mantığın yolu olduğu gibi genel davranışlarımızda da tenakuza düşmemenin gereğiydi. Allah Kalbi ve ruhi problemlerimizi giderme konusunda bize sürekli Kur'an'ı referans olarak göstermekte. İslami hayatı salıklamakta. Ve şu bir gerçektir ki Allah gönüllerin her yanını bilir. O yarattıklarını hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfuz eden latif O her şeyden haberdar olan Habir de O'dur. Mülk 13-14 Bugün, insanlığın büyük bir kısmının İslam'a karşı alakasızlığı ve Kur'an'ı duymazlıktan gelmesi, istikvalde onun tarihsizliği olarak tarihe geçecektir. Zannediyorum geleceğin nesilleri bu konuyu değerlendirirken, Keşke azıcık basiretlice davranılsaydı diyerek hep teessüf ve telehüfte bulunacaklar. Bulunacaklar ama o gün böyle bir hasret ve inkisar neye yarar ki? Önemli olan bugün o büyük gerçeğin duyulması ve o tarihi yönelişin gerçekleştirilmesidir. Bakalım günümüzün kader denk noktasındaki nesilleri bunu başarabilecekler mi? Keşke başarabilseler. Günümüzün nesillerinin son bir kere daha İslam'a ve Kur'an'ın seslendirdiği ruh ve manaya yönelmesi, onların yeniden doğuşu olacaktır. Evet, İslam'ın kainat kitabı, Kur'an, insani değerler, varlık, kainat ve hayat hakkında en orijinal fikirlerin, hiçbir zaman eskimeyen disiplinlerin, ve hep terü taze kalabilen esasların biricik kaynağıdır. Onun günümüzün toplumlarına da yeni ufuklar açacağına, onlara alternatif düşünce sistemleri sunacağına ve insanımızın ıstıraplarını dindireceğine inancımız tamdır. Elverir ki varlık içindeki yer ve konumumuzu bir kere daha gözden geçirerek, Mazhariyet ve mevhibelerimizi yerli yerince iyi değerlendirebilelim. Aslında birkaç asırlık uzun bir uykudan sonra bizdeki böyle bir ba'sübâdel mevt dünyanın da rengini değiştirecektir. Şurası da bir gerçek ki tarihte İslam aleminin hemen her dirilişi onun bir yandan kendini diğer yandan da umumi hayat kanunlarını, varlık ve tabiatın esrarını dini düşüncesiyle telif ettiği, tekvini emirlerle teşrii emirler arasına sokuşturulan zıttıkları aştığı, dinin yanında eşya ve hadiselere açık durduğu dönemlere rastlar. Çöküşü ve çözülüşü de bu telif ve terkibi kavrayamadığı ve koruyamadığı zamanlara, o, büyük ölçüde bugün de insan, kainat ve Allah arasındaki münasebeti tam kavrayamadığı ve koruyamadığından dolayıdır ki, ızdıraplar içinde kıvranmakta, iç içe şaşkınlıklar yaşamakta ve bunalımdan bunalıma sürüklenmektedir. Onun bu şaşkınlık ve bunalımlardan kurtulmasının yolu ise, çağdaş bilgilerin ışığı altında, İslami tefekkürü bir kere daha harekete geçirerek bütün varlığı kuşatan sünnetullah ve onun celeyanıyla teşrii emirler vasıtasıyla düzenlenen insan Allah münasebetindeki uyumun yeniden ortaya konması olsa gerek. Yakın geçmişte bu münasebet tam kavranamamış, tekvini kanunlarla teşrii emirler arasındaki irtibat sezilememiş, Hatta yok farz edilmiş. Derken hayattaki ahenk bütün bütün bozularak her şey içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Evet biz varlıkla aramızdaki ahenki bozmuşuz. Allah da lütfettiği nimetleri elimizden almış. İşte hepsi bu kadar. Bu Allah'ın değişmeyen bir kanunu ve sünnetullah'tır. Bir toplum Değişik iç deformasyonlarla Kendi kendini değiştirmedikçe Allah ona lütfettiği nimetlerini değiştirecek değildir Değişmeden Hem Allah Hem de varlıkla olan münasebetlerimizde olduğumuz yerde durup Olduğumuz gibi kalmamız Korunmamızın da en selametli yoludur Bu önemli işi de Şimdiye kadar sadece hakiki Kur'an nesli üzerinde durmayı düşünürüm başarabilmiştir.